Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra. Ben Yüce Sormaz. Herkese günaydın. Bugün programı öncelikle Kaliforniya'daki yangın haberleriyle başlatalım. Kuzey Kaliforniya'da bir orman yangından bahsetmemiz mümkün. Aslında tam orman yangını değil çünkü Kaliforniya'nın şarap bağlarının olduğu bölgede çıkan bir yangın var. 14 bölgede çıkmış ve yaklaşık 260 kilometre karelik bir alanı kül etmiş durumda şu anda yangın 10 kişinin yaşamını kaybetti ve 21 kişinin de evlerinden tahliye edildiği söyleniyor tabi Bağcılık Kaliforniya'nın en büyük e, ABD'nin aslında e, en büyük bağlarının olduğu yer Kaliforniya, Kuzey Kaliforniya ve bu e, ön, büyük iki bağda çıkan yangın sadece e, önümüzdeki 5 yani sene boyunca bunun etkilerinin süreceğini ekonomik olarak söyleyebiliriz ki e, sadece Maddi kısmından bahset bakmamak lazım. Aslında on binlerce kişi de işinden olmuş olacak. Bu bağlarda on binlerce kişi çalışıyor çünkü. Bir de ekolojik etkileri var tabii. O çok uzun nesiller boyu devam edecek bir şey. Kolay kolay tekrar yerine konacak bir şey değil kaybettiklerimiz. Evet geçen sene de ayrıca tam bu sıralarda yanılmıyorsam bir yazı çıkmıştı. Onu açıp bakmak lazım sonra ama Kaliforniya'daki bu geçen seneki büyük yangınların... Ee, önümüzde çok daha büyük yangınlara yol açacağının garanti olduğunu belirten bir yazı okumuştum şeyde Guardian'da tam yani bilim insanlarının söyledikleri fazlasıyla gerçekleşiyor maalesef. Yani. Sürekli çevrecileri eleştirirler ya yönetimler Ömer abi e, şunu söylerim ben de her daim böyle karşılaştığımda bugüne kadar çevrecilerin söylediği hiçbir şey yanlış çıkmadı evet bir tanesi bile hani şu yanlıştır diyebileceğiniz bir sonuca ulaşmadı. Ee, dolayısıyla şu anda söylediklerine de kulak vermekte fayda var bilimin. Bu haberler verirken bugüne kadar görülmemiş bir yangın diye veriliyor zaten hep aynı. Hep aynı. Evet. Bu özellikle son bir aydır bugüne kadar görülmemiş diye taratsak herhalde internette çıkacak olan sayı, haber makale doğa olayı diyelim sayısını tahmin bile edemiyorum. Ki ABD'nin en zengin e, e, eyaletlerinden bir tanesi Kaliforniya. A, aynı anda işte hala Porto Rico'daki ABD'nin sömürgesi diyelim. Yani bunu <gülüyor> açık açık söylemek lazım. Kolonisi. <gülüyor> ee, Porto Rico'da yaşananlar ve Trump'ın bahsetmişsinizdir açık gazetede iklim içinde konuşma imkanımız olmadı ama Trump'ın kağıt havlu atma şovu kadar rezilliğe giden ABD e, dört bir yanından bunlarla kavrulurken, iklim değişikliği kavrulurken kömüre teşviye devam ediyor. Evet. Bence de onu da söyleyeyim. Ben şeye de bir ufak de bulunayım. Yani bu Kaliforniya'nın itfaiye şefi bir kadın. Amy Head şey demiş. Yani görülmemiş. Şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Bu kelimeyi kullanmaktan da nefret ediyorum. Her an kullanıyoruz ama ne yapayım ki hakikaten görülmemiş diyor. Yani çok büyük bir yıkımdan bahsediyor. Ama Özgecan, senin söylediğin şey de çok önemli. Bence asıl üzerinde uzun boylu durmamız gereken şey şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin başına gelen ve dünyanın da başına gelen en büyük felaketlerden biri. Trump ve onun getirdiği işte Pruitt, bu EPA denen çevre bakanlığı gibi bir şey kurumu, koruma kurumu. En önce Obama'nın bu temiz enerji, clean power projesini durduracağını söyledi. Ve hemen arkasından da rüzgar ve güneş panellerine verilecek desteklere de son verilmesi için hamleye giriştiğini söyledi. Yani rüzgara ve yenilenebilir enerjiye de savaş alenen açıyorlar bu yangınlar ve... ...seller bir yandan devam ederken... ...bu tam bir savaş aslında ama... ...böyle geçeceği görülüyor... ...buna hazırlıklı olmak lazım yani... ...yani ne kadar hazırlıklı olabiliriz ki... ...sonuçta kazananı ve kaybedeni... ...başından belli olan bir savaşa... ...girmiş durumdayız... ...umarım barışı sağlarız... ...aslında kurtaracak olan şey belki... O. Evet, ...topluca yani... evet. Her yer. Türkiye'de tabii orman yangınlarından da bir kelimeyle bahsedelim istersen yüce. Tabii. Ondan sonra da bir Ş konuğumuz olacak. Tabii. Ee, şimdi bu karbon emisyonunun yüzde sekizini gezegenimizde ormansızlaşma sağlıyor. E, ve Türkiye'ye ilişkin iklim değişikliği projeksiyonlarına baktığımız zaman bundan en fazla etkilenecek bölgemiz bizim Akdeniz Havzası. Özellikle orman yangını riskini son derece arttırmış durumda bir derece bile. Bu iki dereceye çıktığında bununla beraber seller, özellikle böcekler, istilacı türler gibi problemler de çok artacak. Ve bu ormansızlaşma iklim değişikliğinin etkisinin katlanmasına neden oluyor. Yani gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine hazırlanmak için sürdürülebilir ormancılık konusunda ciddi yönlemler alıyorlar. Çünkü ilerideki besin kaynağının temel e, kaynağı da ormanlar olacak aynı zamanda. Evet. E, aşırı yağışlar ve kuraklıkta e, sel felaketlerinin önüne geçme konusunda da ormanlar çok yardımcı olacak. Gelişmiş ülkeler buna hazırlanıyor. Bizde de bu takım Kurumlar kuruldu imzaladığımız uluslararası, uluslararası anlaşmalar gereği ama henüz bir aktif çalışma yok çok bilginiz dahi yok ama hani iklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki etkisi artık sadece Akdeniz'de değil Orta Anadolu'ya hatta Karadeniz'e kadar görülmeye başladı. Orta Anadolu'da örneğin Beyşehir ormanları iklim değişikliği konusunda yoğun çalışılan yerlerden bir tanesi. Orada inanılmaz derecede bir böcek istilası var ve ormanlar kurma riskiyle, sırf böcek nedeniyle kurma riskiyle karşı karşıya. Ee, gelecekte bu daha büyük sıkıntılara neden olacak. Bir de e, orman konusunun en ciddi e, etkilerinden bir tanesi de biyolojik çeşitlilik konusunda. Biliyorsunuz biz o biyolojik çeşitliliğin bir parçasıyız. Hani kendimizi çevreci olarak tanımlıyoruz ama hani bu doğru bir tanım değil yeterince. Evet. Çünkü kendimizi merkeze koyup geri kalan her şeyi çevre şey, adletmek evet. bugünkü kafanın bir devamı aslında. Sorunları çok çözmeyen bir yaklaşım. Ee, biz o biyolojik çeşitliliğin parçasıysıyız ve ormanlar biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemli ve kritik öneme sahip alanlar. Biz bu alanların kullanımı ve geleceği aktarımı konusunda yeterince çalışmadığımız gibi iklim değişikliği bu konudaki elimizi çok daha zayıflatan bir şey. Ee, bir an önce bununla ilgili ciddi e, bir takım önlemler almamız gerekiyor. Bir kere elimizde veri yok, çok fazla çalışma yok, bilimsel bilgi yok. E, orman yangınlarını önlemek için yapılan bir takım çalışmalar var, olumlu. Ancak bunun başka bir takım çalışmalarla da şiddetli olarak desteklenmesi gerekiyor tarımdaki iklim değişikliğinin tarımdaki kaybının ilacı da aslında gelecekte ormanlar biz böyle dönemlerden geçti gezegenimiz çok kurak dönemlerden çok soğuk dönemlerden geçtik ama bunlar on binlerce bazısı yüz binlerce yıl alan süreçlerdi ve bu dönemlerde ormanlar insanlık ve diğer canlılar ormanlık alanlar diğer canlılar için hayat kurtarıcı alanlardı biz bunu yine böyle bir, bir sigorta olarak düşünüp öyle hareket etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz de Kaliforniya'daki yangınlar gibi görülmemiş yangınlar bir e, bir kelimelerini Akdeniz. çok evet. duyacağız ileride özellikle Akdeniz azısı için. Evet, bunu tabii çok uzun boylu etraflıca konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir bir de konuğumuz olacak bu hafta iklim içinde. Bozcaada'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali, BİFET diye kısaltılıyor. Onun yönetmenliğini yapan e, film yapımcısı aynı zamanda Petra Hozer, aynı zamanda Açık Radyo'nun da destekçilerinden uzun yıllardan beri. E, bu önümüzde bir, iki gün içinde festival e, başlayacak, çarşamba yarın. Yarın başlar. Evet. Ve işte bu ekolojik belgesel festivali üzerinde birazcık bilgi edinmemiz çok iyi olur iklim değişikliği için. Ee, günaydın Petra. Günaydın Ömer Bey. Nasınsınız? Teşekkür ederiz gayet iyi. Sen nasılsın? Bizdeyiz. Biz ada'ya geçtik. Geçti. <gülüyor> Nasıl gidiyor? Çalışma. Çok güzel geçiyor. Biraz ee... anlatır mısın bize? Dördüncü sene, bu sene Bifet yapıyoruz. Belgesel olan bir festival. Yani yarışmalı, ekolojik konulu, bütün dünyadan başvuru olan bir festival yapıyoruz. Uluslararası. Peki, evet. kaç film oluyor? Yani biraz böyle hı hı. rakamsal detay ayrıntıda verir Rakamsal şey. detay. Okey. Ee, biz e, şey bu sene 330 civarında e, başvuru aldık. 70 ülkeden. Yani her kıtadan film geldi. Yani e, bayağı evet büyük bir e, <gülüyor> şey ulaştık. Ondan sonra şu anda 60 film gösteriyoruz. 37 ülkeden. E, bir de Yirmi film yarışmada, 8 film GAYA öğrenci ödüllerde, bir de geri kalan bir panorama ve özel gösterimlerde gösteriyoruz. Ana fikir bu ekolojik belgesellerde neyin üzerinde duruluyor en çok? Yani hepsini gördünüz herhalde. Evet. Bayağı da muazzam bir çaba yani. 330 başvuruyu da elemek de kolay olmasa gerekir. Bu kadar büyük ilgiyi bekliyor muydunuz? Aslında dünyada çok sayı belgesel yaptırıyor. Hı -hı. Ee, ekolojik de artan bir e, alan olduğunu. Aslında bekliyorduk ama 330 e, gelince <gülüyor> şey oluyoruz. nasıl seyredeceğiz diyoruz. Yani be, biz de gerçekten hepsini tek tek tek seyrediyoruz bazı günlerde depresyonda çok yakınız <gülüyor> kaç yani ortalama uzunlukları da hepsi böyle üçer ikişer üçer dakika değil herhalde değil mi yok yani en kısa iki dakika iki saat buçuk saatlik de olanlar var. Ortalama böyle bir 60 dakika diyebiliriz. 330 tane. 80 dakikalık <gülüyor> evet, bayağı, maşallah Çok yani. mendil gerektirir. Ee, bu herhalde bu sene internetinizden okuyorum. Bu yıl filmleri Büyük Tarımın Sonu, Deniz Bitti, Çöp Gezegen, Enerji Hırsı, Alternatif Bir Yaşam Arayışı başlıklarıyla evet. sunuluyor ve dört gün boyunca bu filmler izlenecek herhalde. Evet, dört, boyu, dört gün boyunca yarın sabah ondan başlıyoruz. Bir, Baya bir yabancı yönetmende konuk edebildik. Geliyorlar, şu anda yoldalar. Bir kısmı İstanbul'a gelmiş, bulunuyor şu anda. Yani karşı karşıda konuşabiliriz. Yani sizin bize, yani buradan hani tabii... İstanbul'dan dinleyicilerimiz gidip gidebilecekten bilmiyorum. Bozca'da da hafta sonu katılmaları <gülüyor> mümkün olabilir gerçi. Ama hani mutlaka görün dediğiniz böyle filmlerden bahsedebilir misiniz acaba? Aklınıza gelen bu başlıklardan. diyeceğim şey diyeceğim. Yani hepsini sevsesin ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii ki mümkün olmuyor. Ee, mesela yarın akşamki açılış filminiz mutlaka görün, görünmek gereken bir filmdir büyük ihtimalle İstanbul'da gösterilecek ama e, artık Ölü Eşekler dank, is for no Onu, Maalesef o, o hainasın Türkçe'si bana çok zor geliyor Sırtlar hiç... sırtla. <gülüyor> sırtla. <gülüyor> sırtla. Ölü Eşekler Sırtlardan Korkmaz filmi göstereceğiz bu da e, Etiyopya'da geçiyor ve bir tarafta açlık olan bölgesinde mesela başka bir yerde büyük şirketler e, muhteşem topraklara monokültür için işgal ediyor. Yani buna, bu konu çok çok önemli ve bir, bir sürü e, bu konuyu başka yerlerden e, başka açılardan gösteren filmlerimiz var. Mesela e, Exit Çıkış diye bir filmimiz var. Bu ne, ne diye? düymedim. Çıkış, çıkış, hmm. exit. Evet. Aha. O Avustralyalı bir Avustralyalı bir film. Oradaki e, son on 15 senedeki e, Avrupa Birliği'nin dayattığı e, büyüme problemleri anlatıyor. Yani e, özellikle e, e, süt, tavuk vesaire ilgili. O e, Mesela başka bir film var. O da bu konuda çok önemli. Ee, bakıyorum. Hatta unuttum şimdi ama e, buluyorum. Hayatta kalma kuralları veya genetik mühendisliğin sonu. Aslında şu anda tamamen permakültür veya e, organik ya da e, geleneksel tarıma dönüş olduğunu e, ve tek şansımız olduğunu gösteren bir filmi. Peki Petra şeyde var mı hiç e, yani hayvancılık endüstrisinin e, tahribatına iklim ve gezegen konusundaki yıkışına yol açmayı ve bir çeşit işte hayvan yemekten veganizme doğru beslenmeyi gerekli kılan anlayışı gösteren herhangi bir film ya da Yakıt bu sene mi? gelmedi ama daha önceki gördüümüzler vardı evet. Yani... evet Pardon bu festivali şunu da söylemek istedim hemen yeşi Gazete'de hani haberini yapayım yeşi gazete sponsorlarından bir tanesi ve evet. üç editör orada olacak ve tüm filmleri izleyeceklerini eminim belki oradan da evet. takip etme imkanı bulabiliriz Evet. Bunlar sağlıklarına geldiler ve çok heyecanlılar. <gülüyor> Biz de çok heyecanlıyız. E, Uluslararası jüri kimlerden nasıl oluşuyor? Biraz da o konuda bilgi verir misin? Yarışmalar için. Evet. E, Uluslararası jüride de Alberto Vendemiatti İtalya'dan. E, Fotini Barca şey, Yunanistan'dan bir de Johannhut Almanya'dan e, geliyor e, dördüncü kişi de onurlu e, şurimiz bu budur e, bunlar e, her herkesi her, her birine alanda çok önemli kişilerdir hmm. mesela Alberta Vendimiate bize çok heyecanlandırdı geldiği için kabul ettiği için ve bunun yüz e, yüze tanımaya filmlerden sonra fırsat olduğumuzda çok güzel olacak evet, kaç ödül veriliyor yani ödüller bu anlamda çok önemli olduğu için sormuyorum ama istatistiksel bir bilgi yani böyle Hı -hı. bir festival Hı -hı. için onu da e, söyle, sor, soralım ee, ödülümüz bu sene büyük ödülü 10 bin lira ee, ikinci ödülü 7 bin 500 lira ee, üçüncü 5 bin lira ve de gaya ödülü e, 2500 lira Dört ödül veriliyor yani. Ne evet, kaç gün sürüyor? Dört gün sürüyor. Ee, şey ne aslında çok önemli bir şey söyleyecektim. Tabi. Ya aslında beş gün sürüyor dört günde filmlere devam devamlı Pazar günü de ödüllü filmleri bir daha tekrarlıyoruz. Hı hı. Ee, Filmler e, ücretsiz sevilebilir. E, hala gelmek isteyenler varsa odalara 50 lira kişi başı paylaşımı odalar var. Bozcaada. Söylemek da. istiyorum. Evet evet, evet Bozcaada <gülüyor> Evet. Ondan sonra e, bir de menüler var. Onlar da 15 lira kişi yani şey, men, e, yemekte. Evet yani Bozcaada da havalar nasıl? Şu anda çok güzel <gülüyor> güzel bir e, sonbahar havası var e, çok e, bazı bazı insanlar da denizden çıkıyor sil giriyor, <Harika. gülüyor> <gülüyor> çıkıyor <gülüyor> muhteşem e, şey de söylemek istiyorum bu, bu sene de ödüllerimiz e, fotoğraflarını seyretmeniz internette mümkündür bir şey, ödül e, heykelleri her seni başka bir şey yapıyor hmm. onu ee, organik maddeden de yapıyoruz yapılıyor her sene başka bir tasarım oluyor onu söylemek istiyorum S çok görüşük ve Ali teşekkür etmek istiyorum evet, çok teşekkürler Petra ee, şey de bir de internet adresini verirsen hala takip etmek için işte geç değil insanların nasıl ulaşabilecekleri konusunda bir internet adresi de verirsem bitirelim. Evet. www.bifet.org ee, Bir de Facebook'tan, sosyal medyadan, işte Twitter, Instagram'dan bütün programları sürekli yayınlıyoruz. Yenilikleri, günde geçen şeyleri, her şey oradan takip edilebilir. Tamam. Çok teşekkürler. Başarılar dileriz. Teşekkür gideriz. ediyoruz iyi yayınlar Üniversite. Petra Holter ile konuştuk Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali kısaltılmış adı BIFED yönü e, yönetmeni kendisi yarın başlıyor pazara kadar devam ediyor ödüllü uluslararası bir festival ve rekor sayıda da katılım olduğunu öğrenmiş olduk 330 başvuru 70 ülkeden ve 37 ülkeden de 60 film gösterilecekmiş böyle bir durum evet güzel bir hafta sonu hava da güzelmiş hafta sonunu Bozca'da da değerlendirmek isteyen dinleyicilerimiz için güzel bir fırsat. ...diyelim ha. ve bu haftayı bu şekilde kapatalım... ...herkese iyi olsun olsun... ...şey... E, ...sadece ormanlarla ilgili bir cümle eklemek istiyorum... Lütfen. ...şimdi Kaliforniya'da orman yangından bahsediyoruz... ...işte Brezilya'daki Amazon ormanlarının yok olmasından bahsediyoruz... ...burada İstanbul'da evinde oturan bana ne falan diye düşünebilir... ...belki hani çok uzakta beni çok etkilemeyecek diye düşünebilir... ...ama öyle değil... Ee, ...eğer böyle düşünen varsa inanılmaz derecede yanılıyor... Gezegenimizi bir canlı gibi düşünürsek o da nefes alıp veriyor ve yılda bir defa nefes alıp bir defa nefes veriyor gezegenimiz. Yaprak döken ormanlar çünkü bizim kuzey e, yarım kürede genellikle sonbahardayız. Şu anda yaprakların döküldüğü ve gezegenimizin nefes verdiği zaman ilkbaharda da yeniden yaprakların çıktığında karbondioksiti çekip nefes aldığı zaman olacak. Ee, dünyamızın nefesi daralıyor diyebiliriz yani dünyanın başka köşesindeki ormanların tahribatıyla da o, o yüzden hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Evet aynen öyle. Hafta görüşmek üzere çok Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi bayiz anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir Fikri takip çalışması hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Ömer Madra açık radyo program destekçisi olun